İsa Aleyhisselam havarilerine benim bir hacetim vereceğim var. Onu yapmaya dair söz verirseniz söyleyeyim dedi. Havariler ne emrederseniz kabul ederiz dediler. İsa Aleyhisselam yerinden kalkıp onların ayaklarını bir bir yıkadı. Havariler rahatsız oluyorlardı. Fakat madem ki İsa'nın ricasını kabul ettiklerine dair söz vermişlerdi, teslim oldular. İsa hepsinin ayaklarını yıkadı. Tavariler sen bizim öğretmenimizsin. Bizim sizin ayağınızı yıkamamız makbuldü. Sizin bizimkini değil dediler. İsa aleyhisselam bu işi size halka hizmet etmeye layık olan kimsenin bütün halktan daha çok alim ve daha çok bilgin olması gerektiğini anlatmak için yaptım. Bu işi size tevazu etmiş olayım ve siz de tevazu dersi öğrenesiniz diye yaptım. Benden sonra halkın öğretim ve irşat vazifesini yükleneceksiniz. Gidişatınızı halka hizmet, Tevazu olarak kararlaştırınız. Aslında hikmet tevazu zemininde olgunlaşır. Kibirlenme zemininde değil. Tıpkı bitkinin dağlık ve sert bir yerde değil de yumuşak olada bittiği gibi.